okumaya devam ediyoruz. Bu hafta biliyorsunuz sahabe e, konusunu tamamladık geçen hafta. E, en son olarak diyelim ki sahabenin en faziletli Ebubekir'dir. Sonra üç halifedir. Ömer, Osman ve Ali. Ve Şiiler bile arkadaşlar, Rafiziler bile kendi kitaplarında, kendi tarih kitaplarında naklediyorlar, rivayet ediyorlar. Hazreti Ali'nin çocuklarına verdiği isimler var. Hazreti Ali Fatıma radıyallahu anh, an, anhadan sonra başka bayanlarla, hanımları da evleniyor, çocukları oluyor. Hazreti Ali Osman ismini vermiş. Hazreti Ali Ebu Bekir ismini vermiş. Hazreti Ali çocuklarına Ömer ismini vermiş. Ve Şii kaynaklar dahi, tarihçi Şiler var. Yakubi gibi, Nöbakti gibi. Bunların hepsi kitaplarında ne naklediyorlar? Hazreti Ali çocuklarına ne yaptı? Bu isimleri verdi. En üstünde vel cemaat onları güzel bir şekilde sıkıştırıyor. Diyor ki, sizler Ali radıyallahu anhunun masum olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki o masumsa nasıl oluyor da çocuklarına bu isimleri veriyor? Nasıl oluyor da kızını Ummu Kulsum? Hazreti Ali'nin kızı var. Adı ne? Ummu Kulsum. Peygamberimizin kızıyla karıştırmayın. Hazreti Ali'nin, Peygamberimizin Fatıma'dan değil, daha sonraki hanımından olan bir kızı var. Ummu Kulsum. Bunun tarihçiler Hazreti Ömer'le evlendiğini söylüyor. Şiirler de bunu naklediyor. Hani Hazreti Ali Masum'u hata etmez Nasıl oluyor da size göre kafir olan Ömer ile ne yapıyor? Kızını evlendiriyor. Tabi heva olduğu zaman arkadaşlar insanda çelişkilerden kurtulamaz. Bir taraftan bir şey söyler, bir taraftan ondan kurtulamaz. O zaman bu ümmetin en hayırlısı ne diyoruz? Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. Sonra aşarayı mübeşşara. Cennetle müjdelenmiş. On sahabe. Sonra Bedir ashabı. Sonra Rıdvan'da beyat eden sahabeler. Beyat-ı Bey Rıdvan. Sonra Uhud. Bunlar genel. Sonra muhacirler, sonra Ensarlar. Bu şekilde bizler ne yapıyoruz? İnanıyoruz. En hayırlı çağlar o çağlardı. En faziletli çağlar o, çağ, o çağlardı. O kimseler ki bize ne yaptılar? Dinimizi naklettiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine karşı tavırları öyle mükemmel oldu ki Hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tutup da ey Allah'ın Resulü her seferinde bu vahiy mi değil mi, yapalım mı, yapmayalım mı demediler. Değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bakıyorlar, bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam onlara. Hatta dünyayla ilgili bir şey işlerinde söylediği zaman yine yapıyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün geçiyor. Hurmayı ne yapıyorlar? Aşılıyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam yani bunu yapmanıza gerek yok. Sahabeler de yapmıyorlar. Niye? Çünkü konuşan kim? Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu görüşünü hemen alıyorlar. Dünya işlerinde bile yani hurmayı aşılamak. Ertesi sene hurmalardan ürün çıkmıyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizler diyor dünya işinizi benden daha iyi bilirsiniz. Diyor. Onlara demiyor ya kardeşim, siz de her sözümü niye alıyorsunuz? Neden bu kadar böyle körü körüne bağlı oluyorsunuz demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam namaz kılarken ne yapıyor? Sağ ayakkabısını çıkartıyor namazdayken. Değil mi? Bir selam veriyor, bir bakıyor. Bütün sahabe ne yapmış? Sağ ayakkabılarını çıkarmışlar. Ayakkabıyla kılanlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, siz niye çıkardınız? Ne oldu? Onlar diyor ki seni gördük. Namazda çıkardın. Biz de çıkardık ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben namazdayken bana Cebrail geldi. Ayağımda ayakkabımın necaset olduğunu, pislik olduğunu söyledi. Bana çıkarmamı emretti. Ben de ne yaptım? Çıkardım. Ama Aleyhisselatü Vesselam, ya bu kadar da donuk olmayın, bu kadar da zihniniz kapalı olmasın, böyle körü körüne bağlanmayın diye ne yok? Bir uyarı yok. Yani ittiba, öyle bir ittiba ki sahabe, sahabedeki ittiba, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam caminin içinde yürüyen bir adama otur diyor. Sokakta yürüyen ne yapıyor? Öbür sahabe yerine oturuyor. Hiçbir kimse kınama yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazında hata yapıyor. Allah-u Teala biliyorsunuz. Peygamber'e bazen hata yaptığı ki ümmetine daha sonradan din olsun, örnek olsun o. Aleyhisselam vesselam 4 rekatlık namazı iki rekat kılarak selam veriyor. Değil mi? Rivayet meşhur, bilinen, sahih bir rivayet. Kalkıyor bir tane sahabe. Edebe bak, ahlaka bak. Ne diyor? Ey Allah Resulü. Namaz kısaltıldı mı? Yoksa unuttunuz mu? Yani önce Aleyhisselatü Vesselam unutmayı bile ne yapmıyor? Nispet etmiyor. Diyor ki namaz mı kısaldı? Yani Allah'tan namaz esnasında sana ne geldi? Bir vahiy geldi de bir emir geldi de artık namaz kısaldı mı? Böyle oldu kıldık. Yoksa unuttunuz mu? İkincisik. Çünkü beşersin, unutabilirsin, insansın. Ama aslı olan nedir sen? E, namazdasın. Vahiyle hareket eden bir kimsesin, bir Resul. Aleyhisselatü Vesselam namaz kısalmadı. Ben unutmadım da diyor. Ne diyor bu? Zuliye iki eli uzun sahabe diye soruyor. Diyor ki evet öyle oldu Allah razı olsun. İki kıldık. Sonra Aleyhisselatü kalkıp ne yapıyor? İki rekat kılarak namazını tamamlıyor. Sonradan da nasıl seyif secdesi yapıyor? Selam veriyor sağa sola. İki kere secde yapıyor. Bir daha selam. Demek ki sahabeler, sahabeler Kur'an-ı Kerim'de onun için kendilerinden bu şekilde bahsediyor. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın. Onunla beraber ona iman edenler. Şiddâ-u ala'l-kuffâr. Kafirlere karşı Ruhamâ'u beynehum. kendine merhamet. Onların misali diyor Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyle. allah Teala'ya bakın. Nasıl bahsediyor sana? Yani kalkıp da sen sahabenin hakkında ne yapamazsın? Konuşamazsın. Sahabeyi demek, Kur'an'ı anlamamış olman demek. Sahabeye dil uzatman demek, hadise dil uzatman. Hadise dil uzatman, Kur'an'a dil uzatman demek. Ve böylece dini ne yapmak demek, ortadan kaldırman demek. Evet, sahabe bahsini de bu şekilde bitirelim. Ve ekuulu fil Kur'an mâ câet bihi âyâtuhu fahuvel kadîmul mûnezzeleû. Şeyh Hulusi'l-i İbn-i Teymi'l sahabe faslından sonra akide bölümüne geçiyor. Yani akide derken tevhid hususuna değinmeye başlıyor. Tabii tevhide ne hangi konuyla giriyor? Şeyhülislam İbn Teymiyye <gülüyor> <gülüyor> aleyküm aleyhisselam kelamullah meselesiyle giriyor. Allahu Teala'nın kelamı. Dikkat edin beyitte Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki "Ekolu fil Kur'an" aleyhisselam "ma caet bihi. Ekolu fil Kur'an" Mâ câet bihi. Kur'an-ı Kerim'le ilgili şunu söylüyorum diyor Şeyh Bey. Şuna itikad ediyorum demiyor. Bakın dikkat edin. Çünkü Arapça'da kavl kelimesi arkadaşlar neyi de içerir? İtikad da içerir. Onun için birçok bakın akide kitaplarına ne diyorlar muallifleri? Ne <gülüyor> fi fi fî s Sahabe hakkında şöyle deriz yani sahabe hakkında inancımız, itikadımız nedir? Budur diyerek ifade ediyorlar. Şey kurusam da diyor ki ve fil kur'ani ma caat Kur'an'da gelen her şeye ne yaparım? İtikad ederim. Ona inanırım. Ma caat bi ayat Ayetlerde gelen, ayetlerde zikredilen her şeye inanırım. Fa huvel kadimul munazzalu. Buradaki faul kadim kadim Allah Teala'nın kelamı kadim ifadesinden dolayı birçok ilim ehli ne yapmış? Ee, bu beyitlerin Şeyhül İslam ait olmadığını söylemiş. Neden? Çünkü diyor ki Ehli Sünnet vel Cemaat kadim ismini, kadim kelimesini ne yapmaz? Kullanmaz. Daha sonra biz açıklayacağız neden kullanmaz. Ehli Sünnet neyi kullanır? Allahu Teala'nın sıfatlarıyla alakalı onların ezeli olduğunu ifade etmek için ne deriz? Onların Allah'ın sıfatları nedir? Ezelidir. Kadim denmez. Çünkü kadim nisbidir, görecelidir. Yani mesela diyoruz ki eski dernek dedik mesela. Kadim dernek Arapçada. Ne demek kadim? Yani bir öncesine göre kadim. Buraya göre ömür dernek, öbür bina. Bu zaman kadim kullanılır. Yani daha öncesi de vardır anlamında. Ama ezeli dediğiniz zaman öncesi yok. Onun için allah Teala'nın sıfatlarına biz ne diyoruz? Ezelidir diyoruz. Kadim kelimesini ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Tabii bu şiiri, şiiri beytlerini şu şekilde okuyanlar da var. فَهُوَ kerimul الْمُنَزَّلُ Kerim Yani Allah'ın kitabı biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok vasıflarla vasıflanmakta. Değil mi? Nur. Değil mi? Mufassal. Bunlardan bir tanesi de ne? Kerim. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ Kerim. Ne diyor allah Teala? O muhakkak ki nedir? Kerim olan değerli bir Kitaptır, Kur'an'dır. allah Teala'nın kelamı hususu arkadaşlar bu ümmet içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en çok söz sarf edilen, konuşulan en çok fitnenin çıktığı konulardan bir tanesi. Değil mi? Yani mutezilelerin ortaya attığı, ihdas ettiği allah Teala'nın kelamı meselesi çok büyük ne, fitnelere sebep olmuş bir konu olmuş. Bizler Ehli Sünnet ve Cemaat olarak hatırlarsak ilk derslerde söyledik. Kelam nedir kelam? Hem lafızdır hem manadır. Hem lafızdır hem de manadır. Mutezile ne diyor kelamı tarif ederken? Kelam sadece lafızdır. Bundan dolayı da diyorlar Allah'ın kelamı nedir? Mahluktur. Eşarî ve maturidler ne diyorlar? Kelamın tarifini yaparken. Kelam diyorlar. Kelam nefsi. Kaimun. Bin nefsi. Yani içinde derlenen, dışa vurmayan, lafza çıkmayan, içinden geçirilen nefiste olan söz. Ondan dolayı elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'e ne demiyorlar? Allah'ın kelamı demiyorlar. Bu diyorlar nedir? Cebrail'in Allah'ın kelam nefsi dediği. içinde olan o sıfatı Cebrail'e vermesi. Cebrail'in de kendi şeyle ne yapması? Peygamber'e vermesi ve peygamberin de bunu ifade etmesi. Yahut da Cebrail'in hikaye etmesi, ifade etmesidir. Yani Allah'ın kelamı konusunda Maturidiler ve Eş'ariler kesinlikle ne yapmamakta dururlar? Sünnet ve Cemaat gibi düşünmemekte. Biz Ehli Sünnet ve Cemaat olarak diyoruz ki Kur'an Allahu Teala'nın nedir? Bir kelamıdır. Lafzıyla ve Manası. manasıyla. Lafzıyla ve manasıyla. Onun içinde mahluktur diyemeyiz. Yani saut Kur'an okuyan kişinin sesi kimin sesidir? Okuyanın sesidir. Ama lafızlar ve sözler kimin sözüdür? Allahu Teala'nın sözüdür. Allahu Teala'nın kelamıdır. Tabi kelam dendiği zaman daha geniş bir kavram anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman Kur'an Allahü Teala'nın kelamının bir cüzü, bir kısmı. Allahu Teala Kur'an-ı Kerimle de konuştu allah Teala Tevrat'ta da konuştu, İncil'le de konuştu, Musa'yla da konuştu değil mi? İbrahim'le de konuştu. Ve bundan önce de asıl itibariyle, asıl itibariyle, nev olarak, tür olarak, allah Teala'nın neyi vardır? Zati bir sıfatı vardır. Nedir o da? Kelam sıfatı. Biliyorsun Allah-u Teala'nın birçok zati sıfatı var değil mi? Zatı o, o sıfatlarla muttasıf. Zatı o sıfatlarla sıfatlanmış. Ne gibi? Kelam gibi. Ne gibi? Ne gibi? Elim gibi. Ne gibi? Görmek gibi. Ne gibi? işitmek gibi. Diyorlar ki ilim ehli zatî sıfatları tarif ederken diyorlar ki zatî sıfatlar Allah-u Teala'nın zatından hiçbir zaman kopup ayrılmayan ve Allah-u Teala'nın bu sıfatların dışında bir zıttıyla vasf edilmesi imkansız olan sıfatlar. İyi anlayın. Zati sıfatlar allah Teala'nın zatından hiçbir zaman ayrılmayacak olan, zatıyla muttasıf olan ve zıttıyla bu zati sıfatların zıttıyla allah Teala'nın vasfedilmesi mümkün olmayan sıfatlar. Mesela kelam sıfatının zıttı ne arkadaşlar? Yani ne diyoruz biz ona? Dilsizlik diyoruz değil mi? Dilsizlik diyoruz şey olarak insan için Türkçe eğitim kullanılmak. İlim sıfatının zıttı ney? Cehalet. Demek ki kaide şu arkadaşlar. Allah-u Teala'nın zatının ezelden beri muttasıf olduğu, ezelden beri onun sıfatı olduğu ve zıttının Allah hakkında ispatının mümkün olmadığı sıfatlara biz ne diyoruz? Zatî sıfatlar diyoruz. Mesela görme sıfatı. Allah-u Teala ne yapar? Görür. Bu sıfat, bu söylemiş olduğumuz kurala göre Zati bir sıfat mıdır? Bu bakımdan zatidir. Neden? Çünkü allah Teala ezelden beri bu sıfatla nedir? Muttasıftır. Ve bunun zıttı olan, görmenin zıttı olan körlük allah Teala için ne bulamaz? İspat edilemez. O zaman kelam sıfatı, allah Teala'nın kelam sıfatı nedir arkadaşlar? Bu cihet ile bu bakımdan bakıldığında zati bir sıfattır. Ama allah Teala'nın dilediği zaman, ne zaman dilerse o zaman yapması bakımından kelam nedir? <gülüyor> Fiili bir sıfattır. Fiili sıfatın tarifini ne? allah Teala'nın dilediği zaman ne yapması? Onu yapması. allah Teala onu dilemediğinde o sıfatla muttasıf değildi. Dilediğinde ne yaptı? O sıfatı yaptı. Ve o sıfatla muttasıf oldu. Mesela وَلَمَّا جُوْ جَاءَ مُوسَى لِم۪ي قَاتِنَا Ayette ne diyor allah Teala? Araf Suresi 143. Musa bizim ona çağırdığımız, söz verdiğimiz yere geldiğinde, Tur Dağı'na geldiğinde ne yaptı? Rabbi onu. Ve kellemehu rabbuhu. Rabbi onunla konuştu. allah Teala'nın bu sıfatı, konuşma sıfatı, kelam sıfatı. Ezeldekinden bahsetmiyorum. Ne zaman gerçekleşti? Musa oraya geldiğinde. Demek ki allah Teala ne yaptı? Bu sıfatıyla o anda, o, o vakitte Musa geldiğinde muttasıf oldu, dilediği için o anda konuştu yani. Buna da ne diyoruz biz? Fiili, fiili sıfat diyoruz. Allah Teala diyor ki: İza kada emran. Allah Teala bir iş istediğinde, bir şey yapmak istediğinde, fəinnema yekulu lehu. Allah ona ne der? Kun fe kun. Demek ki Allah Teala bir şey yapmak istiyor, bir şeyi diledi. O zaman ona ne diyor? Yer <gülüyor> <Yani> Hamukallah. <gülüyor> kun diyor. Konuşuyor Allah Teala. Bu bakımdan da bu kelama ne diyoruz biz? Ne diyoruz? Fiili diyoruz. Fiili sıfatı. Ehli sünnet vel cemaat bu taksimi ne yapıyor yapıyor. Ama eşarilere ve maturilere baktığınız zaman onlarda fiili sıfat yok. Bütün onların ispat ettiği zaten ne var? 7 tane eşarilerin, 8 tane maturililerin ispat ettiği ne var? Sıfat var. Ve bu sıfatların niçin ispat ediyorlar? Vahiden dolayı mı? Hayır. Akıl bunu gerektirdiği için. El-akl yakta değil zalik diyorlar. Akıl bunu gerektiriyor. Aklımız Allah'ın hayat sahibi olması, hayat sıfatını, ilim sıfatı olmasını gerektiriyor diyorlar. Bundan dolayı da diyorlar, biz sadece bu yedi ya da sekiz tane sıfatı ne yaparız? Kabul edip, ispat ederiz. Bunlar diyorlar ne sıfatlardır? Zati sıfatlar. Allah'ın zatî. Yani onlara göre allah Teala eğer ezelden ezelden Ezelden birisini sevdiyse o adam müşrik de olsa, mürted de olsa allah Teala onu sevmeyene ne haber? Yani, Ezelden sevmiştir onu. O sıfat değişmez. Ama Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat ne diyor? Halid bin Velid'i düşünün. Müslüman değil iken, iman etmemiş iken, Uğur Savaşı'nda müşrik ordularıyla Müslümanların üzerine yürüyorken Allah-u Teala onu seviyor muydu? Seviyorum. Seviyorum. Niye? Çünkü o ne üzerineydi? Şir. Şirk üzerineydi, küfür üzerineydi. Allah, o ne zaman Müslüman oldu? Ne zaman iman etti? İşte o zaman Allah Teala onu ne yapmaya başladı. Sevmeye başladı. Razı olmaya başladı. Bu bakımdan ne diyoruz? E, Halik bin velid ile alakalı Allah Teala'nın sevmesi ve Allah Teala'nın razı olması nasıl bir sıfattır? Fiili. Ama ezelde Allah Teala'nın zatının bu sıfatlarla muttasıp olmasına sıfattır? Zati. Anladık mı? Zati ve fiili sıfatlar. Demek ki allah Teala'nın kelamı allah Teala'nın kelamı nevi bakımından, türü bakımından asıl itibariyle nedir? Zatidir. allah Teala bu sıfatla muttasıftır. Konuş, konuş, konuşandır. Ama dilediği zaman konuşması bakımından gerektiği zaman, kendisinin hikmeti gereği gördüğü zaman konuşması nedir? fiili bir sıfattır. Aynı allah Teala'nın istiva sıfatı gibi arkadaşlar. Soruyorum şimdi. Kim cevap verecek bakalım? İstiva sıfatı zati bir sıfat mıdır? Fiili bir sıfat mıdır? <gülüyor> kim zati dedi? <gülüyor> <gülüyor> Levet dedi ki zati dedi. Latif Fiyar'ı oldu dedi ki? Fiili. Neden fiili sıfat? Çünkü, evet, çünkü Allah-u Teala yeri ve göğü yarattı. Sonra arşa, arşa istiva etti. Peki istiva fiili olarak bu sıfat gerçekleşmeden önce Allah-u Teala'nın buna yakın, yani bunu çağrıştıran, bunu genelde çoğu insanın karıştırdığı Allah-u Teala'nın zatî bir sıfatı var. O sıfat hangisi? <gülüyor> Uluv sıfatı. Uluv sıfatı nasıl bir sıfattır? Zatî bir sıfat. Ezelden beri Allah Teala uluğda. yüksekte. Ama yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşına yükselmesi, istiva etmesi ise nasıl bir sıfat onun? Bir, bir, bir. Fiili bir sıfat. Çünkü neden? Allah Teala ne yaptı? Yeri ve göğü yarattı. Bu şekilde diledi ve ne yaptı? Arşın üzerine istivati. O zaman istiva fiili bir sıfattır. Uluğ. zatî bir sıfattır. Buraya Değinmişken Şeyh Hulusi Rabbim naklettiği bazı kaide ve kurallar var. Buna da değineceğim. İsim sıfatlarla alakalı. Çok önemli kurallar kaideler. Bunları birçoğunuz belki El-Akidetul Vasıtiyye adlı derslerde dinlediler. Bilmiyorum o derslerin kayıtları mevcut değil mi? Değil. Allah bize nasip ederse bir daha ne yaparız? Bu Akidetul Vasıtiyye'yi tekrardan şerh ederiz. Diyoruz ki birinci kural Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tümü nedir? Tevkifidir. Ne demek tevkifidir? Aklın vahiden başka Kur'an ve sünnetten başka isim sıfatlar konusunda bir merci, bir kaynak yoktur. Aklın yeri yoktur. Allah Teala'nın ispat ettiğini ispat ederiz. Allah Resulü'nün ispat ettiğini ispat ederiz. Allah Teala'nın nefyettiğini nefederiz. Resulü'nün nefyettiğini nefederiz. Onların sükut ettiği, konuşmadığı yerde ne yaparız? Peki, allah Teala'nın sükut etme sıfatını ispat edebilir miyiz arkadaşlar? ehl sünnet vel cemaat, Şeyh Hulusi'ne icma naklediyor. Evet, allah Teala'nın ne sıfatı vardır aynı zamanda? Sükut sıfatı vardır. Hadisinde biliyorsunuz, allah, Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, allah Teala bazı eşyaları, bazı şeyler ne yaptı? Beyan etti. Bazı şeylerden de ne yaptı? Sükut etti, sustu. O konuda ne yapmadı allah Teala? Bir şey beyan etmedi. O zaman senin onun ardında düşmene gerek yok. Demek ki allah Teala sukut da ne yapabilir? Edebilir. Az sonra gelecek. Ee, kuralları zikrederken. Aleyküm selamu rahmetullahi ve berekatuhu. Diyoruz ki ilk kuralımız Allah'ın isimleri ve sıfatları nedir? Tevkifidir. Ancak bunu biz Allah-u Teala'nın yoluyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ne yaparız? öğreniriz, biliriz. İkinci kayde ve kural Allahu Teala için ispat edilen isim ve sıfatlarda Allahu Teala hiçbir mahlukuna ne yapılamaz? Benzetilemez. Temsil yoktur yani. Allah Teala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Leise kemislihi şeyun. Ne demek leise kemislihi şeyun? Onun bir mesli gibisi, benzeri yoktur. Ve huve Semi'ul Basir. O nedir? İşitendir, görendir. allah Teala başka bir hayatta insanı yarattık diyor. Değil mi? Min emşacın nepteliği. Onu diyor, karışık sudan yarattık. Ve ceallahu. Biz onu kıldık mı? Semi'an basira. İşiten ve gören. allah Teala bakın, insan hakkında da işiten ve gören diyor. Kendi hakkında da ne diyor? İşiten ve gören. Ama biz ehl sünnet vel cemaat olarak kaideyi koymuşuz. Ne demişiz? Allah-u Teala'nın allah Teala için ispat edilen isim ve sıfatlarda ne yoktur? Temsil. Temsil yoktur. Yani mahlukattan hiçbir şeye benzemez bu ispat edilen sıfatları. Ama bir türlü bunu yani bunu şeytan biliyor, şeytan anladı. Değil mi? Yani yeminlerinde görüyorsunuz Allah-u Teala'nın konuşmasında. Ee, allah Teala şeytana diyor, beni benim iki elimle yarattığıma neden secde etmiyorsun? Bunu engel alan ney? Ama iki elimle yarattığına, yarattığıma secde etmene engel olan şey nedir? Değil mi? Allah Teala şeytana böyle diyor. Şeytan an biliyor olayı. Allah Teala'nın iki tane kendine layık neyi var? Eli var. Temsili yok. Kendine layık. Şeytan onun için bu konuda ne yapmıyor Allah Teala'ya? Konuşmuyor, itiraz etmiyor. Ama şeytan bugünkü Maturidilerin, bugünkü Eş'ar'ın Eş'arilerin Bugünkü filozofların, felsefecilerin, kelamcıların zihniyetinde olsaydı, derdi ki, ey Rabbim, iki el, yani elden maksat nedir? Kudrettir. Yani gücündür. Sen Adem'i de gücünle yarattın, beni de gücünle yarattın. Ne üstünlüğü var ki Adem'in diyecek pozisyondayken, şeytan nereye sığınıyor? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Demek ki şeytanın anladığını bu maturidiler, bu eşariler, bu e, kelamcılar, bu sofiler, tarikatçılar ne yapamadı? Hala anlayamadı. Asırlardır ehl sünnet ve cemaat alimleri, selefi salihin önünde gelen alimleri bunların kafalarına vurdukça vuruyorlar. Bunlar hala diyorlar ki siz Allah-u el ispat ediyorsunuz, Allah'ı insana benzetiyorsunuz. Allah-u Teala'ya göz ispat ediyorsunuz, insana benzetiyorsunuz. Yani Şeyhülislam İslam Teymiye bunları darma duman etmiş. Kafalarına çakmış, çakmış çakmış çakmış durmuş. Ama hala kalkıp da utanmadın ne diyebiliyorlar? Siz ehl sünnet vel cemaat nesiniz? allah Teala'nın iki eli var olduğunu söylüyorsunuz. İki olduğunu söylüyorsunuz. Allah-u Teala'yı kime benzetiyorsunuz? Mahlukata benzetiyorsunuz. İnanın arkadaşlar şeytanın anladığını bunlar hala ne yapamadılar? Anlayamadılar. Ve ki bunlara ehl sünnet alimler yıllardır anlatıyorlar. Diyorlar ki Leyse şey şey'un onun benzeri bir şey yoktur. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيِّرِ Bakın ayetin kendinde bile cevap var. Allah işitendir, görendir. Allah-u Teala bu ayette kendisi için bahsettiği iki tane ne var? İsim var. Ne o isimler? İşiten ve gören. Bu iki isim ve bu iki ismin içerdiği iki sıfat, görme ve işitme sıfatı, hemen hemen bütün mahlukatta ne var? Var allah Teala bahsediyor değil mi? Karıncaların konuşmasından, birbirlerini duymasından. Karınca da bile var bu sıfat. Yani imtihan olsun diye, aklı selim olan insanların buradan daha iyi çıkarak anlamaları için, herkeste olan isim sıfatlarından bahsediyor. Hangi bakımdan? Burada ortaklık var. İsim bakımından, lafız bakımından iştirak var. allah Teala da görür, işitir. İnsan da görür, işitir. Ama Allah-u Teala'nın görmesi ve işitmesi, İnsanın görmesi ve işitmesi gibi değildir. Gitti. Çünkü neden değildir? O diyor ki, leys kemislihi şey un. Onun bir benzeri yoktu. Tabi yani biliyorsunuz. Şimdi yani Maturliller ve eşariler bu fırkaların en şeyi, ortada kalmış, en arada kalmış. Ne oraya ne buraya. Yani ne Mutezilelere ne Cehmilere gidip de onlar gibi düşünmüşler. Şimdi Mutezileler bunlarla tartıştığı zaman bunlara diyor ki ya kardeşim siz niye yani 7 tane sıfat kabul ediyorsunuz? Bütün sıfatları inkar etmemiz lazım. En bunlara geliyor diyor ki ya ey mantırlısı işte niye 7 tane sıfat kabul ediyorsunuz? Allah Teala'nın Kur'an'da ve sünnetinde zikredilen bütün sıfatları ne yapmanız lazım? Kabul etmeniz lazım. Bunlar berzah denilen şey yani ne demek berzah. Ortada. Bazı ilim ehli daha sert ifadeler kullanıyor. Şeyh Hulusi kullandığı ifadeler daha, daha sert. Yani ne erkek ne kadın diyor. Ortası diyor. Niye? Yani kaide ve kurallara baktığınız zaman ya şeye gitmeleri lazım. Cehmi mutezilelere. Ya da ehl-i sünnete gelmeleri lazım. Ama ortada ne var bir anormallik var. İşte Şeyh Kulüsemini Teymiye de Allah ona rahmet eylesin. Ee, az sonra kurallar zikredeceğiz. Orada bunlara böyle mahvetmiş, yerle bir etmiş tabiri caizse. Üçüncü kayda kural arkadaşlar. İnne sıfatı Allah-u kulliha sıfatu kemal la neksa fiyha bi allah Teala'nın bütün isimleri, bütün sıfatları mükemmeldir, noksansızdır. Hiçbir noksanlık yoktur. Hiçbir noksanlık yoktur. Yani Allah Teala'nın ilmi değil mi? İnsanın da bir ilmi var. Ama Allah Teala'nın ilmi öyle bir ilim ki arkadaşlar, geçmişi unutmuyor, geleceği biliyor. Bir şey olmayacaksa, olsa bile nasıl olacağını biliyor Allah Teala. Yani geçmişi biliyor, geleceği biliyor. Bir şey olmaz olmayacak. O olsaydı onun nasıl olacağını dahi allah Teala biliyor. Mükemmel bir ilim. Ama bizim ilmimiz nasıl? Yani iki gün önce konuştuğumuzu unutuyoruz. Okuduğumuzu unutuyoruz. Gelecekle alakalı hiçbir bilgimiz yok. Değil mi? Bizim ilmimiz nedir? Ee, eksiktir. Aynı şekilde başka bir kaide ve kural. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendinden nef yettiği, reddettiği sıfatları ne yapıyoruz? Reddediyoruz zıttının kemalini ispat ediyoruz. La te'ekhudhu sine. Onu ne yapmaz? Uyku Tutamaz. tutmaz. ehl Sünnet bunu deyip kalıyor mu? La te'ekhudhu sine tun. allah Teala'nın nefrettiğini nefret diyoruz. Onu uyku tutmaz. Vela <gülüyor> neum. Uyuklamaz da. Bunun zıttı ne? Kemali. Ney? hayat sahibi, mükemmel bir hayat sahibi olması. Mükemmel bir diyor ki Allah Teala'nın neyi vardır? Eksiksiz, noksansız en mükemmel olan bir hayat vardır. Değil mi? Hayat sıfatı vardır. O haydır. Onun için El Hayyul Kayyum. bazı mı ismi azam olarak ne yapmış bu iki ismi? Dua edildiğinde Allah Teala'nın reddetmeyeceği. El hay El Kayyum. Değil mi? Bu da önemli bir kural. Yani nef yolundan şeyi nef ediyoruz. Onun kemal olan, en mükemmel olan, noksansız zıttını Allah için ispat ediyoruz. Şeyhul İslam İbn Teymiyye rahimehullah'ın eee bidat ehlini bu isim ve sıfatlar konusunda kenara sıkıştırdığı e, çok önemli kaide ve kurallar var. Ben yani isim sıfatlar konusunda niye bu kadar değiniliyor? Önemli bir konu. Şeyhülislam Hulusi'nin Teymi'ye olan beytlerin ileriki kalan bölümlerinde Allah nasıl belirse gelecek göreceğiz. Kıyametten bahsedilecek. Ondan sonra bu hususlardan ahiretle alakalı cennetten bahsedilecek. Ama önemli olan şu anda bizim ne yapmamız? İsim sıfat meselelerini iyi zapt etmemiz. Bu kaide ve kurallar çok önemli. Şeyhülislam Hulusi'nin Teymi'ye olan zikrettiği bir kural da şu. El-Kavlu fi ba'di sıfat, kel-Kavlu fi ba'di l Kime vuruyor bunlarla Şeyh Hüseyin Teymiye? Maturilere ve eşarilere, Kullabilere, Kerramilere vuruyor. Ne demek bu? Diyor ki Şeyh Hüseyin Teymiye, sıfatlar konusundaki diyor, kaide, kural, bir tektir, bütündür. Orada başka, burada başka? Olmaz. Ey maturidi, ey eşari, Allah'ın işitmesini ispat ediyor musun? Evet. Görmesini? Evet. Bilmesini? Evet. Konuşmasını? Evet. Peki gülmesi? Hayır. Sevmesi? Hayır. Gazap etmesi? Hayır. Peki niye? Hayır ey maturidi, ey eşari. Çünkü ben bunları Allah için ispat edersem Allah-u ne yapmış olurum? Mahlukata benzetmiş olurum diyor. Şeyh Hulusi'nin Allah diyor ki onlara burada yani ispat ettiğin Allah'ın görmesi gibi işitmesi gibi sıfatlarda sana birisi sorduğu zaman insanda da görme sıfatı var, işitme sıfatı var dediği zaman bunu söylerken allah Teala'yı insana benzetmiyor musun? Ey maturidi, ey eşaridi dediği zaman. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki, ben Allah'a layık bir şekilde ispat ediyorum. Ona layık olan şekliyle eksiksiz ve noksansız ispat ediyorum, diyorum. Diyen maturidi Şeyh Hüseyin diyor ki, o zaman gel gazap etmesi, gülmesi meselesinde de, iki eli meselesinde de aynı şeyi ne yap? Söyle. Çünkü konu, aynı, aynı konu. Sen niye onu ayırıyorsun da bunu ispat ederken bunu buradan ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun. Bu hüccetten sonra Maturudi ve Eş'ari olan bir adamın söyleyebileceği bir şey olabilir mi? heva var. Hala aynı şeyleri ne yapıyor? Dededen oğula, toruna biz bunu söylesek Allah-u Teala'yı neye benzetmiş oluruz? Mahluka. E peki Allah-u Teala'nın ve görür derken onu niye benzetmiş olmuyorsunuz? Değil mi? İşte şey Hulusi Hüseyin Müteymiye Allah diyor ki el-qawlu fi ba'd'i sıfât kel-qawli kaidesi Şeyhülislam Taymi'nin el-qawlu fi sıfât kel diyor ki sıfatlarla ilgili olan konu itikadi konular söylenmesi gereken söz zat ile ilgili Allah'ın zatı ile ilgili olan konuyla aynıdır diyor ki Şeyhülislam Taymi'ye tevilcilere tahrifcilere Diyor ki sizler Allah Teala'nın zatını kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Allah Teala'nın bir zatı var mıdır? Vardır. Güzel. Peki insanın bir zatı var mıdır? Vardır. Yani var olan her şeyin bir zat olmak zorunda yoksa var olamaz. Yani bir şeye var diyorsan, bir şeye var diyorsan onun muhakkak ne olması lazım? Bir zatı olması lazım. Şey Hulusan diyor ki Peki Allah'ın zatı var derken, insanın da zatı var diyorsunuz. Bu zat ile bu zatı birbirine benzetmiş olmuyor musunuz? Maturid ve eşariler, tahrifçiler, müevviller, tevhidciler ne diyorlar? Hayır. Bizler Allah-u Teala'nın zatını ne yapıyoruz? Ona layık bir şekilde ispat ediyoruz. Şeyh Hüseyin diyor ki, nasıl ki Allah'ın zatı ile alakalı ona layık bir şekilde diyorsunuz, gelin sıfatlarda da ne yapın? Aynı şeyi söyleyin. Yine diyecek bir şey yok. Yine diyecek bir şey yok. Dördüncü kural sua üçüncü kural esualu es fi keyfiyeti sıfat kesualu fi keyfiyeti zat. Allah Teala'nın sıfatlarının nasıllığını, keyfiyetini sormak aynı onun zatının nasıl olduğunu sormak gibidir. Şimdi birisi geldi size dedi ki ya kardeşim sabahtan beri Allah'ı diyorsun. Allah Teala'nın gazab etmesi diyorsun. Nasıl gazap eder? Nasıl iki eli vardır Dersen? Ne edeceksin ki ona. Allah'ın zatı var mı kardeşim? Kabul ediyor musun? Ediyorsun. Mecbursun etmeye. Çünkü var. Peki Allah'ın zatı nasıl? diye sorduğun zaman ne diyecek? Zatını bilemeyiz. O zaman diyor, diyorsun ki biz onun sıfatlarından da ne yapamayız? Ne yapamayız? Bilemeyiz. Görüyor musunuz? kayde ve kurallar arkadaşlar. Mükemmel kayde ve kurallar. Onun için Şeyh Hulusi'nin Geçen bir tane arkadaş diyor ki Kalbine hastalık düşen arkadaşlardan bir tanesi Ya diyor İlyas Hoca diyor Geçen diyor Şeyh Hulusi Miteymi'yi diyor o kadar mübala ettin o kadar mübala ettin ki diyor Yani Bu bardağı diyor En mükemmel şekilde yapar yani, Ben senden onu anladım diyor Yani Şeyh Hulusi Miteymi arkadaşlar çok acayip bir adammış Yani birileri bizden nasıl anlamak istiyorsa anlasın ayrı bir şey bardak anlasın başka bir şey anlasın da Bugün Vatikan'da Şeyhülislam Ünteyme'nin Hristiyanlarla alakalı yazmış olduğu Hristiyanlar Reddiye olarak yazmış olduğu 8 ciltlik yaklaşık olarak 10 ciltlik kitap okutuluyor. Vatikan'ın şeyine girin. Müfredatına orada Reddiye anlamında. Acaba Müslümanlar bize neler demiş anlamında. Okudukları kitap ne? Şeyhülislam Ünteyme'nin Hristiyanlarla ilgili yazmış olduğu o kitap. 8-10 cilt yazmış. Gidin rafizilere bugün bakın. Ne okuyorlar? Minhâcu ehl-i sünnâ. Minhâcu sünnâ pardon. Kitabın adı bu. On cilt yaklaşık olarak. Ne yapmış şey olsun bu on ciltte? rafizilere şiîlere reddiye yazmış, yerle bir etmiş adamları. Buraya geliyorsunuz. Felsefeciler bugün gidin Ankara ilahiyatı okuyun adamlar yazıyorlar. Bazı şeylerde, dergilerde. Neyi okuyorlar? der o ta'arudu'l-akli ve nakl Akılla nakil ne yapamaz? Birbirine ta'aruz edemez kitabı. Yaklaşık olarak o da 10-12 cil. Bunu okuyorlar. Yani Şeyhul Senm-i bakın burada da getirmiş o kaide ve kurallarda. Allah ona rahmet eylesin. Yani Hala üzerinden, ölümün üzerinden yüzyıllar geçmiş. Ve yeryüzü Selam. Yeryüzü şu anda ne yapıyor? Gündeminde O var. Onunla onunla uğraşıyorlar. Bakın biz ne yapıyoruz? Allah ona rahmet eylesin. Onun getirmiş olduğu kaide ve kurallarla Allah'a u Teala yakınlığımız artıyor. Tabii bizim maksadımız burada şu değil. Şüpheler ortaya atarak bu şüphelerin cevaplarını aramak değil. İmanımız artsın. Ve piyasada var olan şüphelere karşı hazır olalım diye. Yoksa kelamcıların yaptığı gibi değil. Bir tane adam yaşlı bir kadın görüyor. Diyor ki ben diyor sana diyor. Allah'ın diyor varlığını diyor ispatlayacak 300 tane delil söylerim. Ey teyze diyor. Kan diyor ki demek ki diyor senin kafanda 300 tane şüphe vardı ki diyor. Onun için diyor Allah'ın varlığıyla alakalı. Sen diyor onun için diyor, 300 tane ne yaptın? Delil aramaya çalıştın. Halbuki Allah Teala'nın varlığına ihtiyaç varlığını ispatı hiç bir delil yok. Değil mi? Yani şey ne diyor? Arap bir şair cahili Arap, Araplarından bir adam. Diyor ki, Allah'ın varlığıyla alakalı. Diyor ki, el ba'ratu sedullu alel ba'ir. Dışkı. Hayvanın dışkısı neye delildir? Hayvana, ba'ir. Yine Vel aferu yedullu alel meshir. Bir iz gördün. Yolda ayak izleri gördün. Bu neye delildir? Ne işarettir? Kafileye. Diyor ki, Fesemâ' fesemâ'un zâtu abrâc yıldızlarla dolu gök. Ve ardun zâtu fijdâc Allah Teala'nın yollar yarattığı dümdüz yer. E fe lâ yedullu 'alâ'l latîf'il latif olan, habir olan Allah'a delil olmaz mı? Cahiliye adam hani geçen derse de söydü ki Süper sevrediyor ya, ya hamal, evdeki kadın anaokulundaki çocuk Bunlarla alakası yok. Biz ilim talebesi olduğumuz için her geçen gün bu şüphelerin yayıldığı için ne yapıyoruz? Bu konuda kendimizi donanımlı hale getirmek zorundayız. İmanımız için, itikadımız için değil mi? Yoksa bunlara hazır olmasak en ufak bir şüphede ne yaparız? Birilerinin savrulduğu gibi savrulur gider. Bir köşede kafamızı yemeye başlarız. Yani i̇limin önemi burada arkadaşlar. İlmin önemi burada. İsim sıfatlar konusu da böyle önemli bir konu. Şeyhülislam Timiyyunun rahim e olduğundan zikir olduğu bu kaydı kurallar çok önemli. Bunun dışında kaydı ve kurallar da var. Biz bunlarla e, yetinelim. Önümüzdeki hafta tevhidin kısımlarından bahsedelim. Rububiyet, e, uluhiyet ve isim sıfatlar tevhidi dediniz gibi yani Allah Teala'nın varlığı meselesi ispatı ıı, ihtiyaç olan bir mesele değil. Dedikçi yani kadın ne diyor adama? 300 tane şüphem var ki Allah'ın varlığıyla alakalı ne yaptın? Delil, delil aramaya başladın. Var mı yok Yani bir insan o pozisyona geldiyse varlığıyla alakalı delil aramaya başladıysa o yani artık böyle istisna bir şahsiyettir. Yani istisna bir tiptir. Kafası çöpe ilerle dolmuştur. Firavun'un bile e, biliyorsunuz ee, allah Allah Teala bizlere iman ettiğini söylüyor son anda. Ama faydası oldu mu olmadı? Ve allah Teala diyor ki ve cahadu biha ne yaptılar? Bu hakikati onlar cahd ettiler. Ne demek cahd etmek inkar etmek, inkar etmek. İnkar ediyor. Sebep ne? Kibir, gurur. Ve istiqaṇatha anfusuhum ama nefislerinde bunu ne yapıyorlardı biliyorlardı. Yine Allah Teala diyor ki: قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءَ Allah Teala ne diyor Firavuna: لَقَدْ عَلِمْتَ الْدِينَ سَبِيلَ يُسُونَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء والارض وما سائر. Allah Teala bunları Allah taala ne olarak indirdi? İnsanlara bir ip ipuçu olsun diye yerleri ve gökleri niçin yarattı? Birer ipuçı olan ipuç olsun diye yarattı ve sen de bunu ne yaptın diyor taala? alim de, Bildim ama inkar, ayrı bir şey. Adam inanmıyorum dedikten sonra inkar edebilir yani. Onu artık daha ne yapabilirsin. Diliyle inkar etmiştir o. Ama kalbinde nedir? Hakikat vardır. Ay, Arap, cahiliye Arap. Araplar çok akıllıymış cahiliye Araplarda. Çölde yaşıyor. اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِرِ Bitir, adam olayı çözmüş. Önümüzdeki hafta ayetleri de zikredeceğiz ruhuviyetle alakalı. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerin allah Teala'nın Rab olduğu, yaratıcı olduğu ile alakalı, malik olduğu ile alakalı, müdebbir olduğu ile alakalı inanışlarını Allah'a u Teala naklediyor. Onlara sorarsak, yeri görü kim yarattı ne derler? Allah-u allah allah Ama Arap adam çözmüş, çölde gezen adam. Ne diyor? El-Ba'ratu tedullü halal-bayir. Dışkı. Hayvanın dışkısı neye delildir? Hayvana delildir. Vel-Etheru yedullü alel-mesir. Ayak izleri neye delildir? Kafileye delildir. E, ne diyor? Ve sema'en zâtu ebrâç. Yıldızlarla dolu gök. Ve ardun ve yollara ayrılmış, dümdüz yapılmış yeryüzü latif ve habir onu Allah'a delil olmaz mı? Bakın felsefecilere, bakın kelamcılara, kitaplarına. Bakın bugün de vaizlere, orada burada konuşanlara. Şucuların, bucuların kitaplarını okuyanlara. Gece gündüz neyi ispat etmeye çalışıyorlar? allah Teala nedir? Vardır. Ya kardeşim yani işte üç tane üç kelimeyle Arap bitirmiş bu işi yani. Artık neyle uğraşıyorsun sen? Allah-u Teala Firavunla'yla akıllı bile ne Sen Bunların ne oldu? Bildin. Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri yarattığını ve insanlara bunları Rabbis semavati vel art semavatın ve göklerin Rabbi olan Allah'ın insanlara basiret olsun diye, delil olsun diye gönderdiğini sen bildin. Ve cehadu biha. Gönülleriyle, kalpleriyle bunları şey, dilleriyle inkar ettiler ama kalpleriyle bunları biliyorlardı. Ayette bunun bir delili. Yani rububiyetle alakalı, Allah vardır ile alakalı bir problem. Genelde ne olmamış? Olmamış. Önemli olan peygamberlerin gönderilme gayesi olan uluhiyet tevhid. Uluhiyet tevhidi. Allah nasip ederse tümdüzdeki hafta kısaca bunlara دينجز رحمنك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.